Bir Dünya Mirası Adalar programından daha herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız. Ben Derya Tolgay. Ben de Alporcum. Konuğumuz var tabii her zamanki gibi. Sevgili Zühre Sözleri Yıldırım. Hoş merhaba. geldin Zühre'cim. Hoş bulduk. Hoş Zühre bizim Dünya Mirası Adalar grubumuzun... Ee, ...en etkili... ...arkadaşlarından biri... ...şimdi yaptığı verimli çalışmayla ilgili... ...bir tane e, bu programın... E, ...konumuz... ...ama ben bir girişte öncelikle... ...destek masasında Batu, Çetin... ...kaya'ya çok teşekkür ediyorum... Ee, ...ve de... E, ...kısa bilgiyle Dünya Mirası Adalar... ...Facebook sayfamız, Twitter ve Instagram'dan... ...bize tüm bilgiler için... ...ulaşabilirsiniz diyorum... Şimdi bir de etkinliğimiz oldu. Ondan da kısacık bahsedelim. Geçtiğimiz e, pazar. Emin Mahir Başdoğan, Dünya Mirası Adaların e, 2019'un il, ilk etkinliğini gerçekleştirdik. At ve Ada başlığı ile e, kitap e, imzası vardı aynı zamanda. Tabii e, kitabın adaların... Adı, kitabın adı ama farklı. Evet, söyleyelim değil mi? Hı -hı. At apostrof. Hı -hı. a Sözleri. Mis. <gülüyor> evet sözleri. Peki. Adaların attı geleceğini. Faytonları da konuştuk tabii. Çok ufuk açıcı bir söyleşi oldu. Katılım çok yüksekti. Ve de e, çok e, katılımın da e, çok içselleştirerek yapılmış sorular vardı. E, bunları da zaten biz Facebook sayfamızda koyacağız. E, i̇lgili kişiler bakabilirler. Şimdi kısacık Zühre seni tanıtayım. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldun. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi. Ee, sonra yüksek lisans doktora sırasıyla işte Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Maltepe Üniversitelerinde yeri zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştın. Yurt içinde ve yurt dışında farklı üniversitelerde diploma ve projeler işte jüri görevlerinde bulundun. Halen mutluyum. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Koçma, üniversitesi. Koçman Koçma. <gülüyor> Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde doçent olarak çalışmalarına devam etmektesin. Çeşitli yayın ve makalelerinde var. Şimdi konu başlığımız adalardaki modern mimarlık mirasının kayıt altına alınması diyebilir miyiz? Evet. Evet diyebiliriz ama... Ee, bir toplantıdan evet dünkü toplantıdan da bahsedeyim. bahsedeceğim bahsedeceğim Hı. ama esasında çok önemli olan iki bir şey söylersek Hı. ben o girişi öyle yapayım birincisi tam bir modern mimarlık mirası olan Matola evinin geçen sene yıkılmış olması ee, uzun zamandır adalarda modern mimarlıkla ilgili ...konuşulan, çalışılan konuların artık ne kadar acil yapılması ve önlem alınması ile ilgiliydi. Bir de geçen hafta yine Arap İzzet Paşa Köşkü, Buçankaya Caddesi'nde çok önemli tarihi bir... ...köşk ve bunun e, bir e, miras özelliği taşıyan peyzaj bahçesi e, bir iki gün içerisinde bütün ağaçlar oradaki e, yeşil bitki örtüsü kesildi ve yakıldı. E, yani duyarlı olmamız icap ediyor. Tabii ki biz de bunun adına bir suç duyurusunda bulunacağız ama buradan bilgileri de aktaralım. Yani adalarda gerçekten çok hızlı e, kıyımlar başladı... Çok da uzatmadan e, hemen şeyi de e, söyleyelim. E, geçen hafta sonu Cumartesi Türk e, Mimarlar Odasında e, bir toplanma -ca yapıldı toplanıldı e, kimler vardı Dünya Mirası Adalar Girişim üyeleri vardı Adalar Kent Konseyi Adalar Vakfı ve Müzesi Dokomomo başka e, züre sen evet, tamamlasan gerisini <gülüyor> evet, evet e, toplantının amacı zaten bütün bu söylediğin e, ani e, e, gelişmelerin yani artmış olması e, kritik bir noktaya gidiyor olması adadaki e, koruma ile ilgili özellikle problemin ee, ve uzun süredir de çalıştığımız e, bu konuyu hemen hızlıca derleyip acaba ortak nasıl işbirlikleriyle hızlı bir yol alabiliriz? Toplantının temel amacı buydu. Ee, öncelikle ben Dünya Mirası Adalar girişimine dahil olduğumdan beri e, kendi alanımda mimarlık olmasına ötürü ağırlıklı olarak e, adadaki mimarlık mirası ile ilgili yapılacak işlerin e, e, üzerine gitmeye çalıştım. Biraz da uzmanlıklarımız tabii bizi yönlendiriyor. Ee, aslında 2-3 senedir e, bizim de bildiğimiz, hatta organizasyonda bulunduğumuz ya da takip ettiğimiz çeşitli e, mimarlık mirası ile ilgili çalışmalar var. E, mimarlık mirası neden önemli ada için? E, aslında e, modern mimarlık mirasını biz biraz daha ayrı tutuyoruz. E, ve onun üzerine daha e, ayrıntılı gitmeye çalışıyoruz. Çünkü koruma alanında Türkiye'de, ee, belirlenen e, tarih aralıklarına bakıldığında 1800'lere kadar koruma dahil e, tescillenme anlamında söylüyorum ama... Modern mimarlık mirası maalesef e, bunun dışında kalan bir evre. Bu, biz şimdi e, aşağı yukarı kavramı biliyoruz ama bu programı dinleyenler bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Modern mimarlık mirası nedir? Yani bu e, güzel süslü ahşap köşkler ondan sonra cicili bicili işte e, şeyler renkli camları olan vesaire bunu biliyoruz. Bunlar tarihi e, yapılar. Bir de modern ...dediklerimiz var. Bunlar nedir, önemi nedir? Yani sadece adalar için sormuyorum. Anladım. Bunun önemi ne, niye, ne yapıyoruz? Evet. de ta tanımı ne? Evet. Da? Şimdi e, koruma yasalarındaki belirlenen tarih... E, ...işte biz sizin biraz evvel belirttiğiniz gibi... ...tarihi diye nitelendirdiğimiz bir kısmı içeriyor. Hı hı. Ve ondan sonraki dönem bizim güncel mimarlık e, diye kabul ettiğimiz... E, alana girdiğinden sanki korunması gerekli değilmiş gibi Hı. gözüküyor. Fakat burada temel önemli olan bir kere öncelikle zaten bütün kamuoyunda bizim problemle başka yapılarda ve İstanbul'un başka yerlerinde ya da farklı kentlerde özellikle e, 1900 yani 1800 ortasından sonraki e, 1900 ve e, Cumhuriyet sonrasından bugüne kadar gelen e, yapıların e, içeriklerinde de koruma nesnesi olabilecek özellikler olduğunu artık koruma alanı kabul ediyor Hı -hı. ağırlıklı olarak nedir bunlar e, bir kere özellikle bizim modern miras olarak nitelendirdiğimiz e, dönem e, İstanbul kenti için örneklemek gerekirse İstanbul'da e, kentleşme sürecinin başladığı yani modernleşme ile paralel bir şekilde kentleşme sürecinin başladığı e, dönemin izleri bunlar. Hı -hı. Bu İstanbul tarihinde çok önemli bir kesimi içeriyor. Dolayısıyla da bunun bilgilerinin e, arşivlenmesi, belgelenmesi ve mümkünse bunların içindeki örnek teşkil edecek yapıların e, bunlar nasıl belirlenebilir diye cumartesi günkü toplantıda da konuştuk. Zaten çok belirgin kriterler var dünya üzerinde. Hı -hı. E, tasarımcılarının e, tasarım eğitiminde ya da tasarım dünyasında önemli kişiler olması, kullanıcıların e, modernleşme süreci içerisinde önemli kişiler, aileler ya da kurumlar olması, örneğin Türk Dil Kurumu'nun yapısı gibi, e, Türk Dil Kurumu'nun özelliklerinden gelen... E, bazı e, farklılıkları sebebiyle o yapının korunmasını gerektiriyor. Peki neden yapılar? Çünkü yapılar kültürel mirasın aktarımında en belirgin göstergeler. Ee, hikayeler tabii her zaman devam ediyor ama bu hikayelerin göstergesi de kentlerin o dokuları ya da o yapıları. Hı. Dolayısıyla da e, güzel bir söz vardır. E, yapılar, binalar yalan söylemez diye. Binalar gerçekten kendi içlerinde bulundukları dönemi aktarıyorlar. Hı hı. Yani belki bu şekilde tanımlayabiliriz e, modern, modern memal. Modernleşme hı. sürecini temsil eden hı hı. E, her açıdan. Yani hem yapı olarak, mimari özellikleri olarak ya da içerdikleri tarihle beraber taşıdıkları. kriterleri yani. de var dedin değil mi? Tabii ki. Yani adalarda bu kriterlere uygun binalara biz bakıyoruz. Evet, Ve adalarda de... iki şeye bakıyoruz, iki başlığa bakıyoruz. Hı hı. Bunlardan birisi yapı ölçeğinde, yani sadece adalarda değil her, her yerde, yerde buna bakıyoruz. Hı hı. Birincisi yapı ölçeğinde, ikincisi de bunların oluşturdukları doku önemli Yani yan yana birliktelikleri. Burada özellikle ada çok önemli. Çünkü adanın temel kurgusu, temel topografyası, kentsel topografyası aslında 1850'den sonra yoğunlaşmış olan bir topografya. Dolayısıyla da İstanbul'un modernleşmesi hakkında çok önemli izler taşıyor. İstanbul'da başka bir yer taşımıyor mu bu izi? Evet taşıyor ama bu kadar yoğun ve bozulmamış şekilde taşımıyor. Ben sormak istiyorum. İstanbul'da taşımıyorum deyince ben artık taşımadığını düşünüyordum da neresi kaldı diye soracaktım. <gülüyor> hani AKM olarak, evet. doku olarak taşıyamıyor. AKM tabii. yıkıldı bildiğimiz en önemli şeylerden biri. Şimdi bazıları işaret ediyor şu İBB'nin binası için son kalan artık modern miras olan bir bina. Evet. Ne amaçla bütün bu modern mimari mirasları yok ediliyor İstanbul'da o döneme niye bu kadar tahripkar davranılıyor ve bunu karşında adalarda muazzam bir kesintisiz tarihi senin dediğin evet. gibi mimari üzerinden Bunu okuyabiliriz. Bunu gerçekten korumak çok önemli. Hı. Nasıl yapacağız? Şimdi binalar yalan söylemez dedim ama binalarda her zaman bir karşı çıkışın da hedefi olmuşlardır. Yani savaşlar kentleri yıkar sonuçta. Bu her türlü çeşitli katmanlardaki savaşlar yani e, ...düşünsel olanlar da... ...birbirlerinin binasını yok etmeye bakar. Hı. Hani Paris'in yakılmasını düşünün mesela. Oradaki yok edilmek istenen aslında oradaki düşüncedir. Kendi anıtlarını Hı. kuruyorlar. Evet. evet. Yani her dönem mutlaka kendi anıtını. Hı. İstanbul bunu yüzyıllardır yaşamıştır mutlaka. Ama İstanbul'da bir farklılık vardır. Hep e, Bizans geldiğinde de... ...Bizans'tan sonra Osmanlı'da geldiğinde... ...çok belirgin ilkeleri kentin hiçbir zaman bozulmamıştır. Yapılar dönüşerek kullanılmıştır. O yüzden burada... E, Geleneksel olarak kentte aslında bir koruma içgüdüsü olduğunu belki kabul ederek hareket etmek gerek. Yani biz tekil olarak binaların yok yok olduğunu şu anda görüyoruz maalesef. Kentteki önemli imgelerin hatta. Ama yine de kent, İstanbul kenti çok güçlü bir kent. Dokusundaki ana ilkeleri hala korumaya devam ediyor. Yani ondan vazgeçmiyor, bükülemiyor çok. Ama adaların yine önemine ben vurgulamak istiyorum oraya dönerek... Her farklı dönem yani 1800'lerden bugüne kadar her türlü farklı e, yapının e, tıpkı adanın kültüründe olduğu gibi bir birlikteliği söz konusu. Bu yan yanalık önemli bir örnek ve bizim Dünya Mirası Adalar girişimi olarak da bu yan yanalığın üzerinden e, evrensel değerin çok e, kuvvetli olduğuna inanıyoruz hepimiz. Hı hı. E, o açıdan e, yapı özellikle de dokunun korunmasının. Ee, çok önemli bir yeri var bu çalışmada. Ee, verdiğiniz örnekler iki ayrı örnekti aslında. Ee, Motolla Evi e, modern mimarlık mirası açısından bir yapı olarak, hı hı. E, yapının tarihi olarak, kullanıcısı ve tasarımcısı olarak çok önemli bir yapıydı maalesef. Yetişemedik onu kurtarmaya. Ama bahsettiğiniz bu e, peyzaj düzenlemesinin yok edildiği örnek de bize aslında o yan yanalıktan verilen bir örneği yok etmiş oldu. Evet. Ve şunu da söylemek lazım adalar İstanbul'daki kentsel modernleşme yani 1800'lerdeki ilk vapur işletmelerinden ilk belediye hizmetlerine kadar her daim ana kenti birebir ve eş zamanlı takip eden bir bölge bu da adaların ne kadar önemli bir şekilde modernleşmenin göstergesi olduğunu bize iletiyor. E şöyle bir şey ekleyelim unutmadan. Şimdi bu mimar Motolan'ın evi tam da örnek demiştin ve burası yıkıldı, göz göre göre yıkıldı. E rahatlıkla korunabilirdi, güçlendirilebilirdi ve yerine yapılan. Bir bina var şu anda Sanki size ders gibi Üniversitelerde okutulacak bir ders gibi Adeta iki binayı yan yana Koyduğunuz zaman görüyorsunuz Yani Ben çok açık ve net olarak Ucube olarak değerlendiriyorum Yerine yapılan binayı bu Yeri gelmişken Facebook'ta bunları paylaştık Lütfen Hı. tüm konuyla ilgili Kişiler bu görselleri görsünler Çünkü adaların geleceği Gerçekten çok tehlikede Bu örnek üzerinden Okunabilir çoğu şey Evet e, şimdi zaten e, toplantı sonuçları toplantının önce hemen oraya bir gireyim Or toplantıda bu konu çok tartışıldı. Evet. E, şimdi toplantının e, hızlıca bu hafta sonu cumartesi günü yapılmasının nedeni e, çok değerli birikmiş çalışmalar var. Önce onlardan hızlıca bahsedeyim o çalışmalardan. Evet. E, Adalar Kent Konseyi e, alt çalışma grupları e, oluşturarak e, bu envanter çalışmasına katkı sağlamak amaçlı bir e, Adalar Belediyesi ile ortak bir çalışma yürüttü. Ee, çok, e, burada çok sayıda yapının e, belirlendiğini biliyoruz. E, bunun dışında e, üniversitelerin çalışmaları var. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Restorasyon ve Mimar Tarihi Kürsüleri e, adada e, bir takım tespit çalışmaları Hı -hı. yaptılar. Bir grup Hebeli Ada ve e, Kınalı Ada e, sanırım Burgaz olabilir. Evet, e, oldu. evet, evet. Hebeli ve Burgaz e, bir grupta e, Büyükada'da çalıştı. Ayrıca e, toplantımıza sağ olsun katılarak büyük destek sağlayan Dokumama Türkiye'den e, Ebru Omay'ın bir ekibi de Kınalıada'da çalışma hazırlamış. E, biz e, bu e, çalışma yapanların temsilcilerini bir araya getirerek bütün bu çalışmaların hızlı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması bizim aslında bu toplantıdaki en temel amacımız bunu sağlamak. Bu ne demektir? Bunun artık resmi olarak kamuoyuna sunulması demektir. Çünkü... Çalışmaların hazırlanıp kalması bize e, bu acil sorunlara çözüm imkanı sağlamıyor. Bu tespit çalışması yani bir envanter çalışması niye önemli? Yani şunu kastediyorum. Bu ancak böyle bir tespitten sonra bunların korunması mümkün olduğu için değil mi? Yani tespit edilecek ki bunlar korunabilsin bu tür yapılar. Peki bunların korunabilmesi için bu tescil edilmesi tespitten sonra tescil edilmesinin yöntemi ne? niye bunlar şimdiye kadar yapılmadı? 9 ay oldu çünkü bu. Hayır, O da o bir yıllardır, yıllardır. Hı hı. Yani <gülüyor> bu son 9 ay şey kamuoyuyla paylaşmak yoksa aynı zamanda e, başvuruları mı yapmak tescil başvurularını mı yapmak Tabii, yani öncelikle, kamu, ha, kamuoyuna evet, kadar etkin Öncelikle düşün. yani benim kamuoyuna sunulması diye kastettiğim aslında şimdi e, toplantıdaki e, ana e, sonuçlardan biri de ortak ve dijital bunun aktarılabileceği bir e, alan oluşturulması bir arayüz oluşturulması Hı. burada e, Adalar Müzesi e, çok önemli bir katkı sağlayacak zaten Adalar Müzesi'nde böyle yapmaya başladığı bir çalışma Hı. var böyle bir şu anda da Adalar Müzesi Ork'tan ulaşabiliyorsunuz bu çalışmaya. Yapılarla ilgili bir envanteri var. Hı hı. Bu envantere eklenebilir yapılan çalışmalar. Benim kastettiğim şu yapılan her çalışma kendi dosyasının içinde kapalı kalıyor. Bunun, hı hı. bunun olmasındansa bütün bunların açılıp özellikle haritalar üzerinde işlenmesi ve gör, görünür hale gelmesi önemli. Hı hı. Bizim de kriterlerimizi belirlemekte. Ve bu korumanın hangi ölçeklerde ve nasıl yapılacağının e, tasarlanabilmesi için bir bütünün görünmesi lazım. Hı hı. Yani bu ne kadar sayıda yapı, e, en yoğun dokular <gülüyor> nerede, belki doku koruma önerileri de gelebilir, yapı koruma önerileri de gelebilir. Daha bu aşamada bu bilimsel bir çalışma yürüyor. Yani bunun henüz pratik, pratikten kastım korunma pratiğinden bahsediyorum. Oraya yönelik bir yönü henüz ortada e, yok Başvuru düşünülüyor aha, aha. E, ama bütün e, döküm elde edildikten sonra, sonra. hangi yapılarla başvurulacağını. Çünkü aha. E, başvurduğumuzda da yani birkaç işi birden yapmamak lazım. Hı. Bu başvurunun geri dönmemesi gerek. Hı hı. E, o yüzden Anıtlar Kurulu'yla e, herhalde karşılıklı bir iletişime de geçmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı planlarda e, ve kurulun çalışmalarında tescil edilmiş e, modern dönem yapılar var. E, demek ki belirlenmiş bir takım e, ilkeler var bu konuda. O ilkeleri e, biraz daha yoğurmak ve e, adalarda hangi yapıların tekrar buna başvurması gerektiği hı hı. E, açık ortaya çıkabilir. Bir de bu çalışma bize tescillenmiş olan yapılar içerisinde aynı özellikleri gösteren başka yapılar var adada. Hı hı. Ama bunlar tescillenmemişler. Hı hı. E, eğer böyle bir öngörü oluştu ve bu yapılar tescillendiyse benzer tiplerinde ee, yine tescil başvurusunu yapabileceğimize karar vereceğiz. Peki bu bir süreç ama bir taraftan da e, yıkılan binalar var. Devam ediyor. Bir tane çok e, önemli bir mimarın daha modern mimarlık mirası yapıtı yıkıldı. E, yani bunun hızlanabilmesi için bildiğim kadarıyla e, çalışacak insan sayısı da. Az herhalde destek olunabilir mi buradan e, çağrı olabilir mi bir de e, yani bir an önce eldeki çalışmalar e, koruma kuruluna giderse çünkü doğru mu biliyorum sana sormak istiyorum. Gittiği andan itibaren o binala ilgili herhangi bir yıkım talebi gelirse e, o, onunla ilgili işlem yapılamıyor sadece gitmiş olduğundan dolayı. Bu süreç böyle faydalı şekilde kullanılamaz mı? Yani çalışma devam eder ama bir taraftan gidilse. Çünkü bunun şeysi yok. Çok hızlı hızlı yok olmakla karşı karşıya. Evet o risk her zaman var. İstanbul'daki bütün yapılar için bu risk var. Ama adalardaki konunun tabii ki hızlandırılması gerek. Biz biraz acil bir toplantı çağrısı yaptık zaten bu nedenle. <Gülüyor> E, desteğe çok ihtiyacı var çünkü günüllü e, çalışmalarla evet. yürüyor. Dolayısıyla evet. bu yüzden hızlanmıyor, yavaş Hı -hı. yavaş e, hareket ediyor. Ama e, ben çok önemli bir e, yani düğmeye basıldığını düşünüyorum. Hı -hı. E, aslında çalıştığı da çok başarılı bir çalışmaydı. Hı -hı. E, Kent konseyinin organize evet. ettiği. Orada da çok fazla sayıda çalışma aktarıldı. E, bu, zaten bu toplantıya katılanların çoğu da e, o çalıştığı da, da görüşlerini aktarmıştı ortaya çıkan sonuç şu ki çok hızlı bir şekilde e, envanterin hem harita üzerine aktarılması hem de bir arayüze e, girilmeye başlanması Kimler lazım. Kimler destek olabilir bu çalışmalarımıza? E, şu liste? anda toplantıdan e, işte Ebromay'ın katılması dolayısıyla Hı -hı. Dokumama Türkiye'nin nasıl destekler verebileceğine dair ön bazı bilgiler aldık ama şu anda onlar çalışıyorlar. Hani e, şu destekler demem doğru olmayacaktır. Ama Dokumama Türkiye Özellikle yerelde modern mimarlık mirasının e, gündeme gelmesini sağlayan bir kuruluş ve çok önemli bizim için. Bu konuda da çok önemli yollar hı. katettiler. O yüzden onların destekleri bizim için çok önemli. Evet. E, belki İKOMOS Türkiye yine koruma alanında onlar da modern evet. mimarlık ile ilgili çalışan alt kurulları var. E, onların e, huzuruna sunacağız hı hı. konuyu. Dolayısıyla da e, uluslararası kuruluşlara e, modern mimarlık üzerine özellikle hı hı. E, gidilmesi ve onların bu konudan bilgilendirilmesi... Peki bu fişleme düşünelim. denilen kısımda da onlar da bir çalışma ve e, e, orada da açık var orada da desteğe evet. ihtiyaç var. Burada üniversitelerin işte mimarlık bölümlerinden veya bilemiyorum sen de e, kadar e, kimlerden bazı destek alınabilir? E, öğrenci çalışması yaptı. Öğren çalışmalarıyla elimize gelen e, hazırlanmış teslim fişleri var. Bunların Hı -hı. kontrol edilip e, doğrulanmaları gerekiyor. E, onun dışında da yine toplantıda hem mimarsından hem Yıldız hem e, Teknik Üniversiteden katılım yoktu. Ama Mimaristan ve Yıldız'dan arkadaşlarımız vardı. Ee, onlar yine de Teknik Üniversite ile de belki ilişki grup e, İstanbul'daki üç büyük üniversite yine bir toplu öğrenci çalışması yaparak bu işi hızlandırabilir dedik. Çünkü bu bir elemeği aynı zamanda. Evet. Ee, o el de hızlıca yapılabilmesi için bir ekip oluşması gerek. Ben oluşacağına inanıyorum. Önemli olan artık e, işin hmm. altına elimizi koymamız gerekiyor. Bu değil. ortak bir e, girişim mi olur? Yoksa şimdiye kadar olduğu gibi farklı e, üniversiteler farklı farklı yapıp sonra bir, bir havuza mı atarlar? Ortak böyle? girişim olması çok sağlıklı olur. Çünkü sonrasında hmm. verileri toplamak çok zor oluyor farklı hmm. çalışmalardan. Hmm. Bugüne kadar yaşadığımız sıkıntı da bu belki. Hmm. E, bunu bir atölye çalışmasına dönüştürüp e, hmm. öğrencileri de çok sıkmadan biliyorsunuz hmm. onlar da Aynı bir atölyede birçok şey yapmak istiyorlar. Hı -hı. Sadece bir fiş doldurmak istemiyorlar. Hı -hı. E, ama biraz da belki e, Hı -hı. bir destek bulup profesyonel yardım almamız gerekecek. Hı -hı. Öyle gözüküyor. E, ama ben e, bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Motolu Evi konuşulduğu Hı -hı. için e, Dünya Miras Adaları girişim olarak o toplantı sonuçlarını derlediğimizde şuna da kanaat getirdik. Hızlı bir şekilde kamuoyundaki bile bilinçlendirmeyi arttırmak için de konuşmalar ve toplantıları yoğunlaştırmaya ihtiyacımız var. Özellikle de koruma planının yenilenme aşamasında seçim arifesinde bu çalışmaları hızlandırmak gerek. Yapıların yıkılmış ve yok olmuş olması üzücü bir durum olmakla birlikte yerine yapılan yapıların ada yaşantısı için en temel risklerden biri olan deprem riskini göze alıp almadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla yıkılanlar sanki burada bir problemleri varmış bu yapıların gibi yıkılıyorlar ama yerine yapılan yapılara baktığımızda hem arazinin yapısı, adanın yapısı ve inşaatı da gördüğümüzde depremdeki riski azaltmadığı kanaati oluşturuyor bizde. Bu yüzden özellikle yeni yapılanmanın ortaya koyduğu böyle de bir risk var. Bundan hı hı. haberdar etmek gerek adını. Burada inşaat kalitesi söz konusu ya evet. işte şey ve bu Çok kim kısa kısa belediye belediyenin mi belediyenin mi yetki alanındadır bu? Evet, belediyenin yetki alanında Peki o Hı -hı. zaman şunu ben e, sormak istiyorum Belediyede şu sıralar zaten seçimler var adaylar meclis adayları belirleniyor ve biliyoruz ki bu buraya çok fazla müteahhit inşaat mühendisi vesaire girip iş takip etmek isteyenler de var. Bu binaları yapanların da buralarda talepleri var meclise girmek için vesaire. Şimdi buralarda hassasiyet gösterilmesi adalılar olarak talepte bulunmamız gerekmez mi? Yani örnekler var. Kesinlikle gerekir. Bir kere e, bunu biz yine e, koruma planına ilişkin raporlar hazırlarken dünya mirası girişimi olarak biliyorsunuz. Uzun uzun tartıştık kendi aramızda da hep beraber sizinle. Bu e, özellikle dünya Mirasına aday olması neredeyse e, bütün aşamalarını geçmeye başladık belediyenin katılımıyla da. Bu noktaya geldiğimizde korunması gereken temel şey buradaki mimari doku ve yapay hem de doğal e, özelliklerin bir araya getirdiği kentsel peyzaj. Biz bunun en küçük metrekarısında bile bu kentsel peyzajın özelliğini kaybedersek zaten adaların bütün özelliklerini kaybetmiş olacağız. Dolayısıyla bütün meclis üyelerinin buna aday olan kişilerin bu işin ciddiyetini ve önemini anlamış olması gerekiyor. Ve gerek. bunun için çalışmak üzere orada görev anıları da gerekiyor. Tabii yani bu, bu çok önemli. Evet. Galiba programımızın da sonuna geliyoruz Zühre'cim var mı son sözlerin e, Son sözlerin biraz işbirliği e, çağrısı olacak <gülüyor> Çok güzel e, Alanda çalışma yapan bizim biz duyurabildiğimiz ve birlikte çalışmalar yaptığımız ekipleri davet ettik cumartesi günü Ama alanda çalışma yapan bu işe katkı koyabilecek olan diğer çalışmaların da e, bize kendini duyurmasını istiyoruz cumartesi toplantısında olan olmayan bütün ekip ekipleri çok hızlı bir şekilde ellerindeki bilgileri ortak bir paylaşıma açmasını temenni ediyoruz ki bunun hızlıca artık başvurularının ve diğer işlemlerin hazırlanması için işbirliği. Evet. Evet, evet istediğim... o zaman biz Bili bir de bilimsel, bilimsel kıskanç değer yok. <gülüyor> Olmasın çok <güzel. gülüyor> Adayı kurtarmak amaç. <gülüyor> evet. Bir de aramızda da konuşmuştuk Zühre şöyle diyelim o zaman modernleşme gösterisi olarak adalar aynı zamanda bir modernleşme müzesi evet. olmalı. Olmalı olmalı. Evet. Değil mi? Tabi. Peki, <gülüyor> peki efendim. De... Çok teşekkürler davetiniz <gülüyor> evet, için. Evet, Dünya Mirası Adalar e, girişiminden arkadaşımız mimar Zühre Sözeri Yıldırım e, konumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hafta yine buradayız biz efendim. Bekleriz. E, seni söyleyeceğim galiba. kalmam. Sen... Hayır ben söyleyeceğim sadece hoşça kalın adalar hep bizimdi. Tamam ama işte bütün olay bu adalar, adalar hepimizin. hepimizin. İşte onu söylemek. Tüm lazım. dünyanın. O zaman Aa. üçümüz birden söyleyerek kapatacağım. Adalar, adalar hepimizin. Adalar hepimizin. <gülüyor>